921. konu, İbni Ömer ile İbni Abbas'ın yeme içme adabı, İbni Ömer bir yolculuğu esnasında Cuhfe'de konakladı, onun gelişini haber alan İbni Amir bin Küreyz aşçısına o gün hazırlamış olduğu yemekten İbni Ömer'e götürmesini emretti, bunun üzerine aşçı İbni Ömer'e bir kap yemek götürdü, İbni Ömer ona, kabı oraya bırak, dedi, daha sonra aşçı bir kap yemek daha getirdi ve birinci kapı kaldırmak istedi, İbni Ömer'in ne yaptığını sorması üzerine de, birinci kabı kaldırmak istiyorum, cevabını verdi, İbni Ömer de, hayır onu kaldırma, getirdiğini onun üzerine dök buyurdu, böylece aşçı her kap getirişinde İbni Ömer ona, onu da ilk kabın içerisine boşaltmasını emrediyordu, aşçı İbni Amir'in yanına döndüğünde, bu adam tıraş edilmemiş, yani kaba, bir göçebedir, deyince İbni Amir, o adam senin efendin ve büyüğündür, o Abdullah bin Ömer'dir, dedi.